Ne ve nasdaqinhu ve nasdaqfiru ve naso'zu min şururun ve Men ve men Ve illa la Ve abduhu ve başlığımız. Melik. Rüyel Melik. Bu da mudaf mudafın ileyhi. Kralın rüyası. Vere ağa Meliko Mısra rüya acibeten. Vere ağa gördü. Meliko Mısra mudaf mudafın ileyhi. Mısır'ın kralı mudafun iley Mısır özel isim. Gayrımunsarif. evet. Meliku Mısra mudaf mudafun iley fakat Mısır kelimesi gayrımunsarif olduğu için üstünlü. Meliku fail fail olduğu için ötreli. Rüya acibeten sıfat mevsuf. Tuhaf bir rüya, acayip bir rüya. Sıfat mevsuf. Aynı zamanda haber olduğu için üstünlü. Rüya acibeten. Rüya kelimesi illetli bir kelime olduğu için bu da teminli değil. Râ <gülüyor> filmenâmi Râ gördü. Filmenâmi rüyasında Rüyada Seb'a Bakaratin Simanin Seb'a yedi Bakarat Sığırlar Bakara Sığır Bakarat Sığırlar Bakaratin Simanin Siman da Aleyküm selamunlarım Semiz Yani Semiz Denir yani böyle Bakımlı Yemiş demirmiş semiz inek gördü. Yedi tane semiz inek gördü. Bakaratin simanin sıfat mevsuf. Bunlar seba kelimesinden bir idafet alıyor. O yüzden esreli. Seba bakaratin seba burada eee fiilin mef'ulü. Yani seba bakarat. Yani yedi inek bunun mef'ulü. Bakarat çoğul, siman da çoğul. Simanın tekili semin. Yani şişman demek aslı. Siman, semin, e, semiz. Yedi tane semiz inek gördü. Ve ye'kulü hazihil bakaratı Se o bakkaran icapin ye kulu yiyor herhil bu sığırlar Se bu bakkaran icafin icata zayıf bu icaf çoğul acefen'in çoğu icaf bu Bunlar sıfat mesuf Bakaraın icafin Hazihil Bakharati seb o. Yani burada buranın manası tamam yani yedi tane inek. Bu önce gördüğü yedi inek. semiz inek yedi zayıf inek yiyordu. Bu şekilde görürüyorsunuzda. Vere al Meliku kral gördü. Seb as Sunbulatin Sunbule başak demek. Sunbulatin başaklar. Hud Hudurin Hodur yeşil. Boğal murasebe seven sumbulat mudaf mudafının muda, mudafü beyin sıfatı kudret. Evet evet, evet, evet. Evet. Sumbulat çoğul, nekre ve bunlar hudur ile yani yeşil sıfatıyla sıfat mevsuf Harekeleri de teminli. Yedi tane de başak görmüş, yeşil başak görmüş. Ve seb asunbulatin ya bir saatin, ya kuru demek, ya bir saat çoğul. Sumbulat başaklar. Yedi tane de kuru başak gördü. Ve seb asunbulatin ya bir saat. Teğcbe, teğcbe şaşırmak. Elmelik yani şaşıran kral. Min hadhihir ru'yel acibeti. Bu tuhaf rüyaya şaşırdı kral ve Se sele culesa ehu. Sele sordu. Cülesa celeseden geliyor. Oturmak. Celis. Salam. Aleyküm Aleykümselam abi. Al al al Celis oturma arkadaş. Yani meclis arkadaşı. Cülesa celisin çoğulu. Yani arkadaşlarına etrafında oturanlara, arkadaşlarına an tevili rüya rüyanın yorumunu sordu. an harfi cer bu yüzden tevili esreledi. tevilir rüya rüyanın yorumunu sordu. Arkadaşlarına sordu yani sorulan kişiler nef'ul cülesa bu yüzden cülesa e hu cülesanın harekesi üstü o yüzden cülesa e hu celistleri incis lister arkadaşları. Kalu dediler ki her varlý bir şey bu önemli bir şey değil. En naimu yera eşya en kesiraten la hakik hatel yani uyuyan kişi rüyasında pek çok aslı olmayan hakikati olmayan şeyler görebilir. En naimu uyuyan uyuyan kişi yera görür eşya en şeyler şeyin çoğulu eşya. Yera fiilinin mef'ulü olduğundan dolayı eşya kelimesi üstünlü. Eşya en kesiraten de sıfat mevsuf. Yani birçok şey görür uyuyan kişi. La hakikate leha. Hakikati olmayan. La hakikate leha. Hakikati olmayan. Velakin qales saki. Saki sucu, içecek dağıtan kişi. La hayır bel Uhbirukum birukum bir tevili hazir rüya bilakis Uhbirukum, ben size haber veririm bir tevili hazir rüya bu rüyanın yorumunu size haber vereceğim veririm akburu uh size haber veririm Ali kümseramın amca bir harfi cer bir tevviili hazır rüya hazır hadhi... işaret ve zehbe saki bu sucu gitti nereye ile sicin ile harfi cer olduğu için sicin hapishane esreli ile sicin ve se Yusuf'e ve Yusuf'a sordu Yusuf yine buradan mef'ul. Aleyküm Ali An tevili Rü'yel meliki An tevili Yani tevil hakkında sordu Rü'yel meliki Kralın rüyasının tevilini sordu Kâne Yusuf'u Cevâden kerîmen Muşfikan alâ halqillah Cevâden kerîmen Bunların her ikisi de cömert Anlamında Muşfikan şefkatli Cevad'ın kerimen, müşfikan zincirleme sıfat Aynı zamanda bu cümlenin de haberi. Haber olduğu için, kânenin haber olduğu için üstündü. Ala <gülüyor> halqillah yani Allah'ın mahlukatına karşı, yarattıklarına karşı şefkatliydi, cömertti. Zaten bunlar da tercüme verirken cömertti demişler geçmişler. Yani Cevad ve Kerim Aynı manalarda kullanılan kelimeler. Fe akhberahu bi te'vil Onlara karşı şefkat Bunun üzerine bu yüzden rüyanın tefsirini, yorumunu haber verdi. Ona haber verdi. Rüyanın tefsirini ona yani sakiye haber verdi. Vekane Yusuf'u cevaden kerimen la ya'rifu'l buhle cana yusuf canenin öznesi faili ve'leikum selamun aleyküm cevaden kerimen haberi kanenin haberi sıfat mensufi ya, yani bu da e, cömertti pek cömertti la ya'rifu bilmezdi arafa bilmek ya'rifu biliyor la ya'rifu bilmiyor la ya'rifu yani kaneden dolayı bilmezdi el buhle buhl kelimesi burada meful cimrilik cimrilik nedir bilmezdi fe akhbara yusufu yusuf haber vermiş demek haber verme fiilinin faili fe akber yusufu bir te'vili yorumu haber verdi ve dalle alet tedbiri dalle göstermek demek Alet tedbiri de tedbir bizim Türkçe'deki gibi tedbir alınacak tedbiri gösterdi. Nasıl tedbir alınacağını gösterdi. "Qale" dedi ki, "Tezraune seb asinin, tezraune seb asinin" yani 7 yıl, seb asinin yedi sene demek. Tezraun ziraat yapın. Yani ekip biçersiniz. Tezraune seb asinin. 7 sene ekip biçersiniz, ziraat yaparsınız. Wetruku, <gülüyor> wetruku bırakırsınız, terk edersiniz, bırakırsınız. Ma <gülüyor> hasettum. hasade hasat yapmak. Topladıklarınızı hasad ettiğiniz Yani hasad ettiğinizi bırakın nerede bırakın? Fi sunbulihi. <gülüyor> Sünbül neydi? Başak. Başak. Fi sunbulihi <gülüyor> başağında bırakın topladığınız mahsulleri. İlla kalilen mimma kulun. İlla istisnadatı Kalilen çok az İlla onu şey yaptı, Nasbetti. etti Kalilen mimma te'kulun Yediklerinizden Ancak yediğiniz az bir kısım müstesna almak üzere O topladığınız hasadı hep başaklarına bırak. Yani buğdaylarını çıkarmayın Başaklarında kalsın Ve yetulu Yetulu taul kelimesinden geliyor. Tavul uzun demek. Yetulü uzar sürer. Hazel kahtu kahts kıtlık demek. Bu kıtlık sürer. Ne zamana kadar? ila sebi sinin. İla, harfi harficer. Bu yüzden seb kelimesini yediği cer yaptı. İla sebi sinin yani yedi sene bu kıtlık sürecek. Sürer ve ba'de zalik bundan sonra yetin nasru destek gelir burada kastettiği yağmur ve yuhsibun nas yuhsibun nas yani insanlar bu husp fiilinin yani bolluk ve refaha ulaşma fiilinin faili yuhsib husp bola Refaha ulaşmak insanlar bolluğa ulaşır Ve zıhebes sâki Bu sucu Kralın e, içecek Dağıtıcısı gitti Ve el melike Akbere fiilinin mef'ulü Kral burada, krala haber verdi tevilir rüyahu Rüyasının yorumunu Krala haber verdi El meliku yursilu ila Yusuf'e. El meliku, kral, fail, yursilü göndermek, ila Yusuf'e, Yusuf'a gönderdi. Yani elçi gönderdi. Kral, Yusuf'a, kralın Yusuf'a elçi göndermesi. Ve lemma El meliku, ve lemma semi'a, içtince, içtiği zaman, el kral işittiği zaman haze hazet ile bu yorumu işittiği zaman semia fiilinin e, mef'ulü hazet tevil o yüzden tevil üstünlü. ve tedbira tedbir de aynı şekilde mef'ul. Yani tevil ve tedbir ikisi de mef'ul bu yüzden üstünlük ikisi de feriha cidden çok sevindi. Bu tevil ve tedbiri içtince çok sevindi. Bu yorumu ve tedbiri içtince kral çok sevindi ve kale ve dedi ki, Men sahibu hazır tevil, bu tabir yapan kim? Bu yorumu yapan kim? Men hazır Raculul kerimu elledi nasahlena ve delle alet tedbir. Bu değerli rjulun kerimu, rjulul kerimu Sfat mevsuf. Bu değerli şahıs iyilik sever, cömert adam kim? O ki ellediği sıla o ki nasıl bize nasihat ediyor, samimi nasihat etmiş ve delle alen alet tedbiri bize nasıl tedbir alınacağını gösterdi. Yani bize nasihat eden ve tedbiri gösteren bu cömert değerli adam kim? halis saqi ve huve lezî akhbara enni sa'ekunu Bu doğru sözlü Yusuf'tur. doğru sözlü Yusuf'u sıfat nefsuf. mevsuf. Yusufus'siddîk sıfat mevsuf. Bu doğru sözlü Yusuf'tur ki o huve Ahber'e haber verdi. Neyi? Enni benim se'ekunu ileride olacağımı ne olacağımı sâkiyen saki olacağımı liseyyidi elmelik, kral olan efendime içecek dağıtıcısı olacağımı haber verdi. Haber veren kimsedir. Veştâk elmelik veştâk şevk. Türkçe'de de kullanılır şevk, iştiyak, şiddetli, istek, arzu. Veştâkal melikû yani iştiyak fiilinin faili melik arzu etti yani. Kral neyi? ila lika yusuf'e ilâ harfi cer. Lika, karşılaşmak demek. Bunu cer yaptı ila kelimesi. ila lika yusuf'e yani yusuf'la karşılaşmayı arzu etti. Ve ersel'e ilâ yusuf'e ve Ersele gönderdi. İla Yusuf'e. Yusuf, e. Yusuf gayrimüsarif olduğu için üstünlü burada normalde esra almaz gerekiyordu İlahdan duayı. Yusuf'a elçi gönderdi, haberci gönderdi ve Kâlil Meliko ve şöyle dedi Kral: Tony, Tony, Tony onu bana getirin. Onu bana getirin. Alıküm sayın amca. Tony, o tu getirin ni bana getirin tu ni bihi onu estahlishu li nefsi estahlishu li nefsi onu kendim için seçeyim yani kendime özel adam edineyim yakın edineyim manasında estahlishu istihlas İhlas kökünden gelir hals halas yani onun samimi dost edineyim Mili nefsi kendim için kendim için özel dost edineyim Yusuf'u yes, elu teftişe Yusuf fail yes, elu istiyor et teftişe, teftiş istiyor araştırma teftiş araştırma feteşe araştırma teftiş işte o fiil Masdar hali. Wellem Cae Rasulu yani elçi geldiği zaman Cae gelmekti Lemma Cae geldiği zaman. Er Rasulu yani elçi geldiği zaman. İla yani Yusuf'e Yusuf'a geldiği zaman ve Kalelehu ve ona şöyle dediği zaman. İnne El Melike İnne Nasbedatı. Maqa ki kral yedir o Dea seslenmek, çağırmak demek. Burada çağırma anlamında. Yedi u çağırıyor. Ke seni. Yedi u, ke seni çağırıyor. Ma radiye Yusuf'u Radiye Razı olmak. Ma radiye razı olmadı. Yusuf'u bu fiilin faili. Yusuf buna razı olmadı. Neden? En Yahruce mine sicni hakeza En yahruce En nasbedatı, yahruce çıkmak, en yahruce çıkmayı, Mines sicni zindandan çıkmayı, Hakeza bu şekilde, bu şekilde zindandan çıkmaya razı olmadı. Ve Yakoulun nasu, insanlar dediler ki, Yakoulun nasu, bakın burada Yakoulun nase, Yakoulun nase deseydi, insanlara dediler ki olacaktı. Yakoulun nasu İnsanlar dediler ki yani o nas ifadesindeki o e, ötrare harekesi söyleme fiilinin faili olduğunu gösteriyor. Yakulun <gülüyor> nasu insanlar dediler ki haza Yusuf bu Yusuf'tur. Hazekane <gülüyor> emsi Bu daha dün hapisteydi. Fiscin hapis. Emsi dün. Haza kane emsi fiscin. Daha dün hapisteydi. Daha dün hapisteydi innehu khanel azize o e, azize vezire yani hıyanet etmişti diyeceklerdi. Eğer o şekilde çıksaydı. E, halk arasında öyle yayıldı ya e, işte hanımına göz koydu gibisinden. Tepeklenden Tabii. Bu, bu suçtan beraat edeyim. Ben öyle çıkmayı kabul ederim ancak diyor. Bunun şart koşuyor. Burada zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Allah Yusuf'a rahmet etsin. De. Onun yerinde olsaydı ben bir an önce çıkardım diyor. İnne Yusuf'e kâne kebiren nefsi ebiyyen inne nasbedatı. Yusuf bu yüzden üstünlü. kâne kebiren nefsi ebiyen. Eba ee, Eba Zeki Kebiren nefsi de İzzeti sahibi demek Gururlu, izzeti sahibi İzzeti nefsi sahibi ve Akıllı birisiydi Zeki birisiydi Estağfurullah ee, Zeki vermiş zaten ya kebirul aqli ve kebiren nefsi burada izzeti nefs diğerinde de akıl ve şeref sahibi Kebirel aqli zekiyen bu da eee kânenin haberi mesela ebiyen kânenin haberi kebiren nefsi Mudaf mudafunli. kebira yine kânenin haberine dahil yani kebira nefsi ebiyen, bunlar hep kânenin haberine dahil olan şeyler, kâneneden dolayı üstün olan şeyler. Inne Yusuf'e burada e, aynı kalıbı veriyor genelde yazarın tarcı bu galiba. Mesela yukarıda da ne diyordu? Vekane Yusuf'u cevaden kerimen. Kane Yusuf'u cevaden kerimen müşfikan. Yani bu bu şekilde tekrarlama sözleri kullanıyor müellif. Burada da e, tekrar aynı şeylere dönüş yaparak farklı ifadelerle söylüyor. Yani edebiyat parçalıyor burada. İnne Yusuf ve kane kebirel akli zekiyen. Yani bastıra bastı şey yapıyor aynı şeyleri söylüyor vele kane ehadun vele kane ehadun şayet bir kimse olsaydı mekane Yusuf'e fisteğini Yusuf'un yerinde başka bir kimse olsaydı hapiste ve ça ehu ehu Meliki ve ona ça ehu ona gelir gelseydi Rasulül Meliki kralın elçisi gelseydi. Ve kâle lehu Rasûlül Melikî ve kralın elçisi ona şöyle deseydi. İnnel melike ke ve yentazirukke. Muhakkak kral seni çağırıyor ve yentazirukke. intizar beklemek demek. Seni bekliyor. Seni çağırıyor, davet ediyor ve seni bekliyor. Deseydi. Le esra'a hazar raculu ilâ bâb-i sicni ve haraca harace. Elbette ki le esra'a, esra'a acele etmek. Sürat kelimesi buradan gelir. Sur'an, sürat, hız buradan gelir. Acele etmek, hemence le esra buradaki pekiştirme lamıdır. Le esra a. elbette ki hemen derhal bu adam, hazer raculu ila babis sicni, zindanın kapısına koşar ve haraca, ve çıkardı başkası olsaydı böyle yapardı diyor ve Yusuf'e inne olduğundan dolayı yusuf yine nasp lem yusru acele etmedi koşmadı yani ve lakinne yusuf'e lem yesta'cil yine burada edebiyat yapıyor lem yusri ve la yesta'cil deseydi yeterliydi fakat ve lakinne Yusufe ve lakinne Yusufe diyerek tekrar veriyor bu aynı manayı. Ne koştu ne acele etti. Lem, Lem geçmiş zaman olumsuzu. Ve cezm edatlarındandır. Tekrarlanamaz hocam. Efendim? Çeviride tekrarlanmamış. <gülüyor> yani zaten çeviride yapsa tuhaf kaçar. <gülüyor> Bil qale li rasulil meliki Bilakes kralın elçisine dedi ki li rasulil rasulul meliki mesela aslı bu rasulul meliki kralın elçisi mudaf mudafun ile li rasulil meliki li harfi bu sebeple rasuli oldu yani kralın elçisine bu manayı katıyor li ona dedi ki Bilakes şöyle dedi ene uridu teftişe ben araştırılmasını istiyorum. Araştırılma istiyorum. Teftiş istiyorum. Uridu istiyorum. Murat kelimesi buradan gelir. İrade etmek, istemek. Ene uridu'l bahsu. Bak burada da yine bahs araştırma demek. Teftiş de araştırma demek. Ee yine burada bir edebiyat yapıyor yazar. An kadiyeti. Kadiye hüküm. Dava demek. Kadiye dava demek. Bu yüzden kadıya kadi kadi denilmiştir. Dava gören hüküm veren da. Ve e, ene uridul bahse uridu fiilinin e, mef'ul olduğu için hem teftiş kelimesi hem bahs kelimesi e, üstünlü. An kadiyeti an harficer cer kadiyeti yani benim davamın araştırılmasını istiyorum. Ve sel se el meliku an Yusuf'e an harfi cer fakat Yusuf kayru munsarif bu yüzden üstünlü oldu. Kral sordu Yusuf hakkında. An Yusuf Yusuf hakkında sordu. Ve alimel meliku alimel meliku. Alime öğrendi. Bildi, öğrendi. Alimel meliku kral öğrendi ve alimen nasu insan ve insanlar öğrendiler neyi? Enne Yusuf e berun. Yusuf'un suçsuz olduğunu hem kral hem insanlar öğrendiler. Ve harace Yusuf'u çıkma fiilinin faili Yusuf berien berien de haber. Yani suçsuz olarak çıktı Yusuf. Masum bir şekilde çıktı ve ekramehul meliku. Ve ekramehul ona ikram etti el meliku. Kral ona ikram etti. ala hazainil ardi ala harfi cer hazain Türkçede bildiğimiz hazine kelimesi devlet hazinesi hazainil ardi yeryüzünün hazinelerinin üzerine yani bu kelime birebir motamtercüme mota, edildiğinde bir anlamsız kalıyor yeryüzü hazinelerinin üzerine yeryüzü hazinelerinin idareciliği kastediliyor ama burada yeryüzü Haznelerin idarecisi ve kâne yusufu yusuf idi neydi ya'lemu biliyordu peki neyi biliyordu enne ennel emanete kalîletun finnâsi muhakkak ki enne muhakkak ki emanet güvenilirlik kalîletun enne emanet kelimesini nasbetti emanete oldu bakın tun Ennenin haberi inne ve ennenin haberi üst ötreli olur. İsmi ise üstünlü olur demiştik. Kanenin tam zıttı. Yani kane ile verildiği zaman ismini ref ediyor. Haberini nasb ediyordu yani. Enne ve inne ve kardeşleri tam tersini yapıyor. İsmini nasb ediyor. Haberini ref ediyor. Burada da Bakın haberini ref etmiş. Kaliletun. Azdır. Az. Ne az? Inne, ennel emanete. Kaliletun. Emanet az. Kim insanlar İnsanlar arasında güvenilirlik azdı. Yusuf bunu biliyordu. Ve kâne yusufu ya'lemu. Yine Yusuf biliyordu ki. Bazen. Neyse. Enel hıyanete. hıyanete. Bunlar ağdalı şeyler yani. Ennel hıyanete, hainlik, yani aynı emanet şeyinde olduğu gibi, kesiratun. Kesiratun yine ennenin haberi. O yüzden harekesi üstünlü. Hainlik çoktu, finnasi. Yani yukarıdaki cümlenin birebir aynı kalıpta sadece bir iki kelime değişmiş. Tam zıt manasını veriyor aşağıda ve kâne yusufu yera ve yusuf görüyordu ki ve kâne yusufu yera görüyordu ki ennen nase, enne nâsı nasp etti ismi çünkü onun üstünde yaptı ennen nase muhakkak ki insanlar yehûnûne yehûnûne yukarıda geçen hıyanetin muzariye kalıbı ihanet etmek Yehûnûne, hainlik yapıyorlar. Neydi? Fi emvâlillâh. Envâl, mal kelimesinin çoğulu. Envâl, mallar. Allah'ın malları hususunda ihanet ediyorlardı. Allah'ın malları hususunda bile hainlik yapıyorlardı. Yusuf bunu görüyordu. Ve yera, yine görüyordu ki, enne fil ardi, enne, Fil ardi. Enne burada neyi nasip etmiş? Henüz nasip ettiği isim gelmemiş. Fil ardi, yeryüzünde. Nasip etmesi mi? Çünkü öncesinde şey var, bir var. Evet. Peki, hiç mi yapmıyor bu işi? Mesela bak, hazaine, nasip etme işini. Hazaine bak, nasip etmiş irmanın Sıfat mevsuf da sıfat mevsuf da sonuçta harekelerden etkilenir. Ama gördüğünüz yani sıfat mevsufun artık etkilenmez mi? Bunun da esir olması gerekmiyor mu? Nasıl? Bunun da olması gerekmiyor mu? Yok, ona ulanmıyor ki. Niye Eğer sıfat mevsuf olursa öyle. Ama burada hazain haber Neyin haberi peki? İnnenin haberi olsa ref olur. Fakat kânenin haberi. Yani baştan alırsak ve kâne yera, kâne diyordu ya burada. Bu kâne yera'nın haberi işte. Kâne yara enne fil ardi enne arz kelimesinin onun arasında fi girdiği için harfi cer girdiği için burada nasip edemedi enne. Ama kânenin haberi olma vasfı hazâin kelimesine kalıyor bu sefer. Hazain hazine ver demekti. Hazâine kesiraten hazain kelimesi gayrimun Nasıl olması lazımdı? Hazine ten Estağfurullah. Ben gayrimun sarif sözünü yanlış söyledim. E, sıfat mevsuf. Hazayna kesireten eten sıfat mevsuf. Yani kânenin haberi olarak sıfat mevsuf. Bunu bunu anlamadım. Neyi anlamadım? Doğru, cümleyi anlamadım. Niye? Başka, başka. Bak şimdi. kane yarağı. Görüyordu Yusuf. Neyi görüyordu? Sen de bir, bir, yer, bir yerde yani nesne değil değil mi? bu? Yani bunun haberi en nefilerde olamaz zaten. Biz kendi'nin haberine bakacağız şimdi. Neyi görüyordu? Hazayna kesiraten. Pek çok hazineler görüyordu. Yani kâneyi fiil olarak alırsan mef'ulü oluyor bu. Pek i̇şte, çok hazine. O zaman bunlar sıfat mevzup olması gerekmiyor mu? İşte hazayna kesiraten sıfat mevzup zaten. Yani şöyle düşün. Hazine kelimesinin çoğulu olduğu için sen burada şey göremiyorsun. Tenin alması gerekmiyor mu? Tenin alması gerekmiyor mu? Ketiratel olması gerekmiyor mu? Bak. Şimdi kesiratel dişi. Oraya ten, e, T geliyor. Kesiratel diyoruz. Cansız varlıkların çoğulu dişi kabul ediliyor değil mi? O yüzden kesiratel diyoruz. Hazain, çoğul olduğu için burada temin almaz söz konusu değil. Çoğul olduğu zaman tenmin almıyor mı? Alır da. Burada bir gayrimusariflik var yani. Hazain, hazinenin çoğulu. Hazinetun mesela. Hazinetin, hazineten. Yani bu alır hazaine kesiraten yani enbiya kelimesinde olduğu gibi nebi nebi kelimesi tekil olduğu zaman musamirf çoğul olduğu zaman gayrımusarif kanen etkilediği için kanen haberi olduğu için üstün neden etkilenseydi ketiratun olurdu yani Yine kesiraten olacak da Burada enne ile e, Etkilenmesini gerektiren bir durum yok Çünkü enne isminin nasp eder. Burada bunun ismi değil Hazay'ın kelimesi Yukarıda da var ya enne. Efendim Yukarıda da kâne yürüsü bu Yâdın enne Bir var ya Tamam burada araya, araya bir amil girmemiş Ennenin ismi Hayanet burada Veya emanet Arada harfi cer yok. Burada ennenin ismi arz kelimesi. Fakat arada harfi cer olduğu için enne arz kelimesini nasip edemedi. En yakın edat amil olarak kelimeye etkiler. Enne uzak kalıyor burada. Arada fi var. Harfi cer onu cer yapıyor. Fi sebebiyle ardi oldu hazâine kelimesi ise kânenin nefolu veya haberi diyebilirsin. Çünkü bak, cümleyi mesela tercüme ederek alırsak ve kâne Yara yine görüyordu ki ennefil ardı, yeryüzünde yani bunun mef'ûlü değil, görülen nesne daha ortaya çıkmadı. Neyi görüyor? hazâine kesir atan, pek çok hazineler görüyordu. Demek ki görülen şey hazineler. Yani kânenin mef'ûlü, kâne, mef kâne yeranın mef'ûlü Yera'nın mef'ulü aslını. He. Yera'nın mef'ulü. Mm -hmm. Velakinnaha da'iatun. Da'iat, diye ziyan, da'a yok olma. Zayi olma, zayi diyoruz yani. Zayi etmek. Fakat yok oluyordu. Hazinelerin zayi olduğunu da görüyordu velakin naha daiatun tam anlamıyla nedir böyle? Yani... Velakin lakin onların enneha ha da buradaki ha zamiri gidiyor. <gülüyor> Hazine Hazine. Hazinelere gidiyor. Lakin o hazineler daia ziyan oluyor, yok oluyor. Zayi oluyor. Zayi oluyordu. Inneha daiatun Burada da tekrar etmiş. Ha, bu da bir edebi edebi ifade. Onlar zayi oluyordu çünkü li enne li umera, yani idareciler, umera emirler, emirin çoğulu. umera emirler, yöneticiler. La Allah fiha. Onlar o mallar konusunda Allah'tan korkmuyorlardı. Hauf korkmak. Yahafune korkuyorlar. La yahafune korkmuyorlar. Allah'e, Allah'tan korkmuyorlar. Hav fiilinin mef'ulü Allah lafzı burada. Ve ya khafunallahi fiha. Fiha onlar hakkında demek. Bu hazineler hakkında Allah'tan korkmuyorlardı ve ziyan ediyorlardı. Petekulu. Kilabuhum. Petekulu yiyorlar. Kilabuhum köpekleri. Kilap kelb kelimesinin çoğulu. Kilabuhum. Bakın ekele fiilinin faili. O yüzden hareketi ötre. Kilabuhum. Vela yecidun nasu. Burada da vecd fiilinin bulmak fiilinin faili insanlar. Vela yecidun nasu. insanlar bulamıyor. Neyi? Ma yiyecek bir şey. Bulamıyorlardı. Ma yekulun. Buradaki ma, şey manasını veriyor yani. kulun yiyecekleri şey bulamıyorlardı. Ve telbesu telbesu lebes'e kalmak demek. Elbise içinde kullanılır. Giymek, giydirmek. Ve telbesu buyu tuhum yani evlerini giydiriyorlar. Libas yani lebes'e giyinmek, libas buradan geliyor. Ve telbesu buyu tuhum evlerini bu şey de olabilir buyu tehum da olabilir evlerini giydiriyorlar ama burada evleri fail gibi olmuş evleri giyiyorlar gibi olmuş. Vela yecidun dun nasu vela yeci dun nasu ma yelbesun yani evleri giyiyor. Yani burada da yine edebi bir sanat kullanıyor burada yazar. İmalı konuşuyor yani. Evleri giyiyor. Bu yüzden insanlar giyecek kumaş bulamıyorlar. Yani evlerini kumaşlarla kaplıyorlar demek istiyor. Ma yel besun. giyecek bir şey bulamıyorlardı. Vela yenfe un-nase. Yenfe u fayda vermek demek. Nefa nafi faydalı demek aleyküm selam ve la fayda vermiyor ennase bakın buradan nas insanlara nef'ul gelmiş demek ki insanlara fayda vermiyor ney bihaza inil ardi yeryüzünün hazineleri insanlara fayda vermiyor İlla men kane hafizen alima hafizen alimen, burada yine sıfat mevsuf ancak hafiz ve alim olan yani hafiz, sağlam, güvenilir, alim, bilgili. Güvenilir ve bilgili bir kimse olmadıktan sonra bu hazinelerin e, bakanı olarak böyle bir şey olmadığı zaman insanlara fayda vermiyordu. Hocam, birebir bir, bir ne bu? İlla ancak menkane men hafizen, hafizen hafiz alimen. Hı Ali e, haf güvenilir ve bilgili olan kimse kim? dışında kimse, yani böyle olan dışında kimse e, yeryüzünün hazinelerinden insanlara faydalandırmıyordu. Ancak böyle bir kimse faydalandırırdı. İlla, mu? İstisna. Lâ'nın istisnası. Lâ yemfevü illâ yani fayda vermez ancak öyle bir kimse der fayda verir insanlara. Ve menkane hafizen kim güvenilir ise güvenilir olduğu halde ve menkane hafize ve makane alimen güvenilir olduğu halde bilgili olmayan la ya'lemu eyne hazainul ardi yani yeryüzü hazinelerinin nerede olduğunu bilmeyen keyfe yentefu biha onunla nasıl faydalandırırdın estafla keyfe yentefu biha onunla nasıl faydalandırabilir? bilir Güvenilir olsa dahi yer hazinelerinin nerede olduğunu bilmeyen bir kimse bununla insanlar nasıl faydalandırabilir Yani e, alimeni en hafizeni gördük hafizen güvenilir alimen bilgili la <gülüyor> yalemu bilmez eyne nerede demek hazainul <gülüyor> ardi Mudaf, mudafın ileyh, yeryüzü hazineleri. Eğne hazainü'l ardı, yeryüzü hazinelerinin nerede olduğunu bilmeyen. Ve keyfe, nasıl? Yentefi'u, yentefi'u, bakın intifa faydalandırmak. Nefe'a, fayda, nefe'a nef fayda, intifa faydalandırmak. Yentefi'u biha. Bunlarla yani yeryüzü hazineleriyle nasıl faydalandırsın nevru olduğunu bilmiyor. Hocam hazainin gayrı musalliklerinde Çoğul olduğu zaman evet. Çoğul olduğu oldu. zaman. Evet. Yok çoğul. Çoğul ne Hazain sadece yani gayrı musalliklerinde sadece esra alacağı yerde esra almaz. Ötüren de ötüren sıkıntı yok. Ve alimen ve mekane hafizen, yekulu kulu minha ve ye xonu fiha, bilgili olup da güvenlir olmayan menkane alimen, bilgili olan ve mekane hafizen, fakat güvenlir olmayan yekulu kulu minha ondan yer ve ye xonu fiha ve o konuda, o mallar usunda ihanet eder. Ve kana Yusufu hafîzen alîmen. Yusuf hem güvenilir hem bilgiliydi. Alîmen, hafîzen bunlar Kâne'nin haberi. Sıfat mevsuf aynı zamanda. Ve kana Yusufu la yuridu. Yusuf istemiyordu. Neyi? rukel kel e. Bakın terk fiilinin bırakmak fiilinin mef'ûlü emirler yöneticiler idareciler idarecileri bırakmak istemiyordu. Ye kulune emvalen nasi. Ye kulun takam yeme fiili bunun mef'ulü emval kelimesi mallar. Emvalen <gülüyor> nasi aslında emvalun <gülüyor> nasi şeklinde mudaf mudafun iley. Fakat kulunun <gülüyor> mef'ul olduğu için emvalen <gülüyor> nasi oldu. İnsanların mallarını e, yedikleri halde bu idarecileri ya yerde bırakmak istemiyordu aleyküm selamun ve kâne Yusuf'u la yahtiru la yahtiru güç getirmek demek güç getirememek yani la yahtiru ee, en en yeren nase burada da görme fiilinin mef'ulü insanlar yeren nase insanları görmeyi görmeye yecûûne, yecûûn, açlık demek, ve yemûtûne, yemût, nevt, ölmek, onların aç, açlıktan, yani aç kalıp ölmelerini görmeye dayanamıyordu. La yaktiruyu, işte güç getiremiyordu, dayanamıyordu, onları aç ve ölür halde görmeye dayanamıyordu vekane yusufu la yestahyi yestahyi min el hakki istehya haya e, çekinmek demek istehya haya kökünden geliyor vekane yusufu la yestahyi yusuf çekinmezdi neyden min el hak min el hakki haktan çekinmezdi yani hakkı söylemekten çekinmezdi fekale lil meliki lil meliki yani krala dedi ki ila haza inil Ardi Aküm sağunsa bakın Demek ki ayrı musarı değil haza inkelilmez bu aladan etkilendi esreyi aldı Demek ki şey değil ice ala haza inil Ardi yeryüzün hazinelerine beni kıl yani beni görevlendir. Ceal, ceal, yapmak, kılmak demek. İceal ni, beni kıl. Ala hazainil inil ardi. Yer hazineler üzerine. Başkan kıl yani. İnni hafizun alimun. Çünkü ben hem güvenilir hem bilgiliyim. Yusuf suresi 55. ayeti bu. Ben iyi korurum, iyi bilirim. Demek ki bir kimsenin herhangi bir şey ehil olduğu zaman yani o konuda ehliyeti varsa bunu söylemesinde bir sakınca yok özellikle de böyle bir durum varsa insandan ihane ettikleri ve kendisinin o görevi almadığı takdirde başkalarının zarar vermeleri umuma karşı bir zarar varsa Yusuf Aleyhisselam bu tavrından böyle bir şey var görev isteme Allah Resulü Aleyhisselam biz görevi isteyene vermeyiz Büyürüyor. Kim isteyerek bir göreve gelirse kendi talebiyle Allah ondan yardımını çeker diyor. E, kim de diyor istemeden kendisine verilirse Allah Ona yardım eder diyor. Yani böyle makam gibi şeyleri hırslı olmamaya emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu istekten yasaklıyor. Ve hak ede kane Yusuf'u emine li hazaini Mısır'a. Böylece, işte böyle, Yusuf güvenlir idi. Ne için? Lihaza'ini Mısra. Mısır şehrinin aslında Mısır, gayrimusarif olduğu için Mısra oldu. Mısri olacağıdı. Yani mudaf mudafın ileyhi olduğundan dolayı. Mısır'ın hazinelerinde emin oldu. Bekçi oldu yani. Onun bekçisi oldu. Vesterahennâsu <gülüyor> İnsanlar rahat ettiler. Cidden çok ve Hamid hamidu, Hamidullah'e ve Allah'a hamd ettiler. İstiraha rahat etmek rahat. Allah izniyle 17. başlıkla devam ederiz. Ca'e ihvetu Yusuf'e. Yusuf'un kardeşleri geliyor. Geldi. Vâ nekallâhumme ve be'endik ve eşe denlâ ilâhinden ve ve